Üstelik arkadaşlarının her sabah soba başında yaptıkları şakalar da vardı. Yakında baş olacaktı hem, ciddi olma zamanı gelmişti. Onun için artık uçarı şeylerden, aşırı duygulardan, düşlerden vazgeçiyordu. Çünkü kendi halinde her insan gençliğinin ateşli döneminde hiç olmazsa bir gün ''Bir dakika için olsun azgın tutkular duymaya, büyük işler başarmaya yetenekli olduğunu sanmıştır. En bayağı çapkın sultanları elde etmeyi düşünmüştür. Her noterin yüreğinde de bir ozan yatar.'' Şimdi artık Emma birdenbire göğsüne kapanıp hışkırarak ağlamaya başladığında ''Leonun içi sıkılıyordu. Hani bazı insanlar vardır.'' Müziğin ancak bir bölümüne dayanabilirler de sonra uyuklamaya başlarlar. Onlar gibi Leo'nun gönlüde artık inceliklerini ayırt edemediği bu sevginin gürültü patırtısı karşısında aldırmazlıktan uyuklamaya başlıyordu. Ama yakayı nasıl sıyırmalıydı bu işten? Sonra böyle bir mutluluğun bayağılığı yüzünden... Kendini nedenle aşağı görüşte görsün alışkanlık ya da ahlaksızlık yüzünden Emma bundan vazgeçemiyordu. Her gün bu sevginin daha çok üstüne düşüyor mutluluğunun büyümesini istedikçe bunun kökünü büsbütün kurutuyordu. Delikanlı sanki kendisine ihanet etmiş gibi Emma kırık umutlarından da Leon'u suçlu tutuyordu. Kendisi ondan ayrılma kararını vermeye bir türlü cesaret edemediği için bir felaket olsa da bizi birbirimizden ayırsa diye düşünüyordu. Leon'a yine sevgi dolu mektuplar yazmayı sürdürüyordu. Bir kadının sevgilisine hep mektup yazması gerektiği düşüncesindeydi çünkü. Ama yazarken... Gözlerinin önünde başka bir adam canlanıyordu. Emma'nın en ateşli anılarından, okuduğu en güzel kitaplardan, duyduğu en ateşli isteklerden oluşan bir hayaletti bu. Sonunda öyle gerçek, öyle elle tutulur hale geliyordu ki, genç kadının yüreği derin bir mutluluk içinde çarpıyor, yine de onu zihninde bir türlü, belirli biçimde canlandıramıyordu. Çünkü bu adam tıpkı bir tanrı gibi üstünlüklerinin değerlerinin altında yok oluyordu. İpek merdivenlerin balkonlarda sallandığı mavimsi bir diyarda çiçeklerin soluğu altında ayın ışığı içinde oturuyordu bu adam. Emma onu yanı başında hissediyordu. Hemen geliverecek bir öpüşmenin sarhoşluğu içinde Onu kaptığı gibi kaçırı verecekti. Sonra Emma bitkin bir halde düşlerinden veriyordu. Bu belirsiz sevgi atılımları onu büyük zevklerle eğlencelerden, sevişmelerden daha çok yoruyordu çünkü. Şimdi ardı arkası gelmeyen genel bir kopukluk duyuyordu. Üstelik çoğu kez Emma bir takım ihbarnameler pullu mühürlü kağıtlar alıyordu ama... Bunlara şöyle bir göz atıyordu. Artık yaşamamak ya da sürekli uyumak istiyordu. Büyük Perhiz'in üçüncü perşembesi Emma Yonville'e dönmedi. Akşam maskeli baloya gitti. Kadife bir pantolonla kırmızı çorap giydi. Başına fiyonklu bir peruk geçirdi. Onun üzerine de yan yatmış üç köşeli bir şapka yerleştirdi bütün gece trombanların azgın sesine uyarak zıpladı durdu. Herkes çevresinde toplanmıştı. Sabahliğinde kendisini tiyatronun kapısı önünde hamal kadın ya da gemici kılığına girmiş beş altı maskelinin arasında buldu. Leon'un arkadaşlarıydı bunlar. Gidip yemek yemekten söz ediyorlardı. Yöredeki kahveler doluydu. Limanda en külüstürlerinden Bir lokanta buldular. Lokantacı da onlar için dördüncü katta bir oda açtırdı. Erkekler gidip bir köşede fısıldaştılar. Masraf için aralarında danışıyorlardı herhalde. İçlerinde bir noter katibi, iki tıbbiyeli, bir de mağaza tezgahtarı vardı. Emma'ya göre ne arkadaşlardı bunlar. Kadınlara gelince Emma'nın seslerinin çınlayışına bakarak... Yepsen'in de pek bayağı şeyler olduğunu hemencicik anladı. O zaman korktu, sandalyesini geri çekti, önüne bakmaya başladı. Diğerleri yemeklerini yemeye başladılar, Emma ağzına lokma koymadı. Anlı ateş gibi yanıyor, göz kapaklarında inen annemeler, teninde buz gibi bir soğukluk duyuyordu. Kafasının içinde balas olanunun döşemesinin dans eden binlerce Ayağın ölçülü vuruşlarıyla hala zıpladığını hissediyordu. Sonra punçun kokusuyla yaprak sigaralarının dumanlarıyla sersemlemişti. Bayılmak üzereydi, alıp pencerenin önüne götürdüler. Gün doğmaya başlıyor, Sen Catherine yönünde geniş bir kızıl leke, solgun gökte yayılıyordu. Donuk renkli derenin yüzü rüzgardan ürperiyordu, köprülerin üzerinde kimsecikler yoktu, sokak fenerleri sönmeye başlıyordu. Emma yine de canlandı, evde dadısının odasında uyuyan Bert'i düşündü. O sırada uzun yassı demirlerle yüklü bir araba geçti, evlerin duvarlarına sağır bir madensi titreyiş sıçratarak uzaklaşıp gitti. Emma birdenbire oradan sıvıştı, sırtındaki kostümü çıkardı. Leon'a dönmem gerek dedi. Sonunda da bunun Boulogne otelinde yalnız kaldı. Her şeyi kendini bile çekilmez buluyordu. Bir kuş gibi havalanıp giderek çok uzaklarda lekesiz sonsuzluklar içinde gençleşmeyi özlüyordu. Dışarıya çıktı caddeden Kakua alanından. Mahalleden geçip bahçelere bakan ağaçsız sokağa kadar ilerledi. Hızlı yürüyor, açık hava onu yatıştırıyordu. Yavaş yavaş da kalabalıktaki çehreler, maskeler, kadriller, avizeler, gece yemeği, e, o kadınlar hepsi rüzgarın alıp götürdüğü sisler gibi yok oluyordu. Sonra Kuru Rouge oteline dönerek ikinci katta, İçinde Nel Kulesi ile ilgili resimlerin bulunduğu küçük odada kendisini yatağının üzerine attı. Akşamın saat dördünde Hiver uyandırdı onu. Evine döndüğünde Felicity ona saatin arkasında duran kurşuni bir kağıdı gösterdi. Emma kağıtta şunları okudu. Mahkemenin icra yetkisi veren kararı gereğince hangi karardı bu? Gerçekten de bir gün önce başka bir kağıt getirmişlerdi ama Emma'nın bundan haberi yoktu. Onun için şu sözleri okuyunca şaşırdı kaldı. Kral yasa ve adalet adına Bayan Bovary'e emrolunur ki ah e bunun üzerine birkaç satır atlayınca şunları gördü. 24 saatlik süre içinde neymiş bu toplam 8 bin frank ödenecektir. Daha aşağıda şu yer bile vardı. Her türlü yasal yollarla bu arada ev ve kişisel eşyasının icrac-ı haczi suretiyle buna zorlanacaktır. Ne yapmalı? 24 saat içinde yani yarın Emma Leroy yine beni korkutmak istedi galiba diye düşündü. Birdenbire Onun bütün daliverelerinin hatırsever görünmesinin amacını sezdi. Toplamın çok fazla olması içine biraz ferahlık veriyordu. Şu var ki, sürekli öteberi satın alıp parasını ödemeyerek, borç para alarak her yeni vade geldikçe miktarları daha da artan senetler imzalayarak sonunda Lörö'ye büyük bir sermaye hazırlamıştı. Adam da bu parayı yeni yeni dalavereli işlerde kullanmak üzere sabırsızlıkla bekliyordu. Genç kadın kaygısız bir tavırla adamın karşısına çıktı. E, ''Başıma gelenlerden haberiniz var mı? Şaka olacak herhalde.'' dedi. ''Hayır, şaka değil. E nasıl olur?'' Lora yavaş yavaş dönerek kollarını kavuşturdu. ''İyi ama bayancım.'' dedi. Yıllar yılı size sırf Tanrı rızası için veresiye mal ödünç paramı vereceğimi sandınız yani. Biraz insaf gerek. Verdiğim paraları geri almalıyım değil mi ya? Emma borcun fazlalığına itiraz etti. E fazlaysa ne yapalım? Mahkeme borcun ne kadar olduğunu kabul etti. Ortada bir karar var. Size de bildirildi. Zaten ben yapmadım ki bunları Vinçar yaptı. E, peki ama acaba siz, Lörö ben hiçbir şey yapacak durumda değilim dedi. Emma, evet ama eh, düşünelim bir dedi. Sonra zırvalamaya başladı. Benim haberim yoktu ki çok şaşırdım. Lörö ona alaylı bir selam vererek, Peki ama suç kimde dedi. Ben burada hamal gibi çalışırken siz yan gelmiş keyfinize bakıyorsunuz. Eee ahlak dersi istemez ama ahlak dersi de hiçbir zaman yararsız değildir. Emma aşağıdan aldı ona yalvardı. Beyaz uzun elini bir ara manifatracının dizlerine bile dayadı. Lürü bırakın beni gören de baştan çıkarmak istiyorsunuz sanacak dedi. Genç kadın alçağın birisin sen diye aykırdı. ''Löre, yoo, biraz ileri gidiyorsunuz.'' dedi. ''Ben sana gösteririm. Kocama söyleyeyim de.'' ''Löre, ya öyle mi? Benim de kocanıza gösterecek bir şeyim var.'' dedi. Kasadan Emma'nın senetleri ve 800 franklık mektubu çıkardı. ''Zavallı adamcağız, sizin yaptığınız hırsızlığı anlamayacak mı sanıyorsunuz?'' diyordu. Genç kadın kafasına balyoz yemişten beter bir durumda olduğu... Yerde yığılıp kaldı. Loro ise pencereyle yazı masası arasında geziniyor. Bir yandan da sürekli ya göstereceğim bunu ona göstereceğim diye ineliyordu.